mevcut akıl çapını genişletmeden mevcudun ilerisine gitmek mümkün değildir. Şimdi bizim e, insanların bu lafları diyorlar ya din mesela o dini indirgiyorlar. Ya adamın akıl çapı 10 bin bazı konularda 50 bin 100 bin yıl öncesinde akıl çapı. Siz şimdi buna bu çağın şeylerini vermeye çalışıyorsun. Sonuçlarını, ürünlerini. Şimdi benim bilgisayar eskidi. Bir dosya açacaktım. Önce dedi ki bunu, bu dosyayı okuyabilirsin. Şu programı yüklemen lazım dedi. Yeni program. Onu yükleyeyim dedim. Bilgisayarın eski dedi bu programa uyumlu değil. Değiştireceksin bilgisayarı. Şimdi biz insanların... Hard disklerinin RAM ve bitini yükseltmeden onlara, yani kilobit bile değil yani, terabit işler yapmasını, düşünme yapmasını istiyoruz. Kardeşim bir an önce biz bu toplumun, bu ülkenin kolektif hard diskinin RAM ve bitini artırmamız lazım. Bunun da tek yolu var, düşünme işlemi yapmak. Ama sistemli beşeri düşünme. Biyolojik animal düşünme değil. <Gülüyor> o nerede anlayacağım? Kurnazlık, hayvanlık üretir yani. İnsanlık ayrı bir şey. O doğuştan yok bizde. O bizim ürünümüz. Kazanımlı yaparsan var. Yapmazsan yok. O Allah vergisi düşünme değil işte. O akıl Allah vergisi değil. Öbürü Allah vergisi biyolojik. Öyle olsaydı Aristo'da niye oluyor da Bizde olmuyor. Newton'da oluyor da bizde olmuyor. Niye? Ne kadar düşünürsen o kadar. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Şimdi gündelik yaşamda bütün söz ve fiillerin motoru düşünmedir. Eğer bir şeyi önceden, yapmadan önce düşünmediysek Mutlaka yanlış yapacağız onu. Mutlaka yanlış yapacağız. Çünkü o durumda şey devreye giriyor. Zaten sürekli devrede o. Yani biyolojik düşünme devreye giriyor. Onun da e, düşünme yaptığı konu belli. Mamakrası dediniz ya. Hı hı. Onun tek hedefi var mama. Yem. Yem bulmak. Ve başkasına yem olmamak. Yani av bulacak bir de avcıya av olmayacak. Hayvani bir şey yani. E hayvani tabii yani bizim beden et hayvani <gülüyor> programla programlı. Biz ona beşeri insani program yüklüyoruz. Yükleyemediğimiz için işte bugün bir türlü insanilik egemen olmuyor. Trafik kazaları, dövüşmeler, sürtüşmeler, taciz, tecavüz, hırsızlık ...yolsuzluk, rüşvet... ...animallık... ...yani kişi... ...mamakrasi demek... kişinin ...mama tarafından... ...yem tarafından yönetilmesi demek... ...bugün bu ülkede egemen olan bu mamakrasidir yani... ...bundan demokrasi olmaz... ...olmadan yani düşünmek... Gördüğün, karşılaştığın şeyi anlamak ve anlamlandırmaktır. Bunu beceremiyor ki. Şimdi dedik ya insanda her şey iki tanedir. Biri doğal, hı hı. öbürü yapay. Beşeri, insani, hümünal yani. Zihin de öyle. Zihin aslında düşünme işleminin yapıldığı yerdir. İnsanın kafasında düşünme işleminin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 O yazılanları okuyacaksın, hı hı. üzerinde düşüneceksin, kendini algılayacaksın, ondan sonra da kendi salgını salgılayacaksın. Evet. Yoksa Nietzsche şunu dedi, Descartes bunu dedi. Hı hı. Bunları nakletmek nakleyicilik olur. Tırcıdan farklı değil. Tırcı da başkasının malını taşıyor, naklediyor. Hı hı. Bu da başkasının filozofun fikir ürünü naklediyor. Nakliyeci. Nakliyeci. Evet. Bu şey değil. Bu entelektüel değil yani. Entelektüel kendisi okuyup, düşünüp, kendi e, fikirlerini üreten insandır. Şimdi gelelim algı, idrak nedir? Evet. evet. Algı ve idrak, idrak algıdır.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 Kendi biyolojik yapısının varlığıyla elintili olarak algılar. Bu bana tehdit mi oluşturuyor? Benim e, düşmanım mıdır, dostum mudur? Şimdi beşeri e, şey, animal zihinle, animal idrakle e, davranan insan da her gördüğünü Tedişim dost ve sonucu. düşman... Evet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 insanla ulaşamadınız demektir. O ayrımcılık orada bitmez. Her zaman olacak. Onun için insanlara beşeri, algı, idrak, özgün, özgür, özel ve bireysel olarak kazandırılması lazım. O nedenle, o nedenle hiç kimse, kimseye kendisinin algısını, algılamasını, idrakini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 Nasıl olacağını siz ona empoze edemezsiniz. Çünkü herkesinki farklıdır. O nedenle tek tip düşünme hiçbir toplumdan istenemez. Yazık edilir. Ne gerek var? Bilinç. Bilinç bellektir. Yani bilinç aslında hafızadır da hafıza. Fakat bilinç şuur denir ona Arapça. Farkında olmak demektir. Farkındalık. Yani farkındalık. Neyin farkındalığı? Hafızanda ne var ne yok onun farkında olmak. Onun vasıtasıyla gördüğün, duyduğun, e, dokunduğun şeylerin farkında olmak. Bilinç budur. Bilinç. Tabi <gülüyor> bilinç birkaç çeşittir. Biyolojik bilinç, psikolojik bilinç, felsefi bilinç. Üç çeşit. Tabi.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 edindiğimiz biyolojik bir aygıttır. Yeni duruma intibak ve uyum kabiliyetidir. Hormonal kimyasaldır. Yani asitin tortusu bir malzemedir kafamızda. Bunun iki, ikincisi yoktur. Yani Diğerlerini yapayı yoktur. Beşeri evet. diye mesela bunu ayırmayacağız. Burada söyleyin. yok. Bu doğuştan geliyor. Bu doğuştan edelim. ve tektir. Hı -hı. Beşeri insan bu doğal zekayı kullanır. Yapayı yoktur. Yani beşerisi yoktur. Akılda var. Onları da biraz sonra söyleyeceğim. Hı -hı. Zihinde de söyledik iki tane. Şimdi insan hani IQ testi yapıyoruz ya aslında IQ testi ...bizim insan olarak bu doğal zekayı işleme ve kullanma ölçüsünü ölçmektir. Mesela bir insan ne kadar zeki olursa olsun matematikte iki kere ikinin dört ettiğini ona siz öğretmezseniz o onu bilmez... IQ testinde bu öğrenilmişsek yani öğrenilen mi? Ölçülüyor evet. yoksa doğuştan gelen mi? Evet. Öğrenilen ölçülüyor. Öğrenilen. Evet. Bizim a posteriori dediğimiz kazanımlı, kazanımlı olan. Bu a priori verili olan Verilir. ölçülmüyor. Kazanımlı. Onun için pi şeyinden kalıyorlar ya sınavından. Yani normalde her insan aşağı yukarı doğal olarak aynı zeka ile doğar. Çok bir iki falan fark eder. Onda pek bir önemi yoktur. Ancak yeni bir şeyi hemen al, anlar ama onun hakkında bilgisi yoksa hiçbir şey yapamaz ki. Bilgi lazım. Yapay zeka da aslında insanın aklının bilgisayara dökülmesidir. Yapay zeka diye bir şey yok. Kendi bildiklerini bilgisayara döküyor Tabii, insan diyorsunuz. Nitekim. Bilgisayara bizim vermediğimiz bir bilgiyi, bir sonucu o yapay zeka hayatta şey yapamaz. Ya hocam bu çalışmalarda en çok korkulan ve en çok tartışılan şey yapay zekanın insanın sonunu getireceği yönünde. Yok o zaman efendim. böyle bir şey mümkün olamaz mı? Hayır olmaz. Hı. Çünkü siz ona ne kadar veriyorsanız o kadar olacak. Evet. Başlayalım. Yani dualite burada da var. İkili. Hı hı. Akıl ama biz tek kelimeyle ifade ederiz değil mi? Biz atalarımız öyle derdi. Tek çubukla sürmek. Fark etmiyordu çoban için. Ha koyun sürmüş, ha büyük baş hayvan sürmüş. Tek çubukla sürermiş ikisini de. Biz de her şeyi tek kelimeyle ifade ediyoruz. Ama piyasada tek kelimeyle ifade edilmiyor. İki kelime. Biz bazen tek kelimeyle 3-4 şeyi ifade ediyoruz Oo, hatta. Beceririz. beceririz sonuçlarda ortada. Ucuz etin yahnisi acı olurmuş. Hı? Ucuz etin yahnisi acı olurmuş. Hı hı. Yani ne kadar kısa yoldan yaparsan o kadar sonuçları basit olacak. Akılla gelelim. Tamam gelelim. Evet, yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi akıl dediğimiz zaman insanın biyolojik yapısının bir aklı var. Ona İngilizce brain deniyor. Yani beyin. Bu biyolojiktir. Kimyasal, et kemik. Animal yani. Animal. Animal. Ha, hayvansal. Hı hı. Bu bahsettiğiniz hayvanda da var. Bu hayvanda da var. Hı hı. Tabii tabii. Hem de çok güzel var yani. Hı hı. Bu verilidir. Bunu elde etmek için çabaya gerek yok. O var. Bebek doğduğu zaman da onda vardır. Hı hı. Hatta ana karnında tamamlanınca e, tam teşekküllü insan olunca, insan değil de beden olunca orada vardır. Fakat doğduktan sonra bakıyorsunuz bebekte sadece bu animal akıl var değil mi? Öbürü yok. Ona beşeri akıl diyoruz. Buna da ilk olarak felsefe çıktığı zaman o günkü düzeyine logos denmiştir. Bakın brain, beyin, brain. logos. Bu kazanımlıdır. Milyonlarca yıl insanlık, ben antropolojinin yalancısıyım, onun tespit ettiği bilgileri kullanıyorum. Milyonlarca yıl önce bunu icat etti, insana monte etti ve gıdım gıdım bu düşünenler sayesinde geliştirdi, bugüne geldi ve bugünkü Teknolojik icatları, e, bilimsel icatları, sosyal ve fen yapabiliyor. Bugünkü akla logos denmiyor artık. Gelişmiş olanına İngilizce reason, reason, ration, fransızca rasyon deniyor. Yani logos aklıyla reason, ration, rasyon aklı Efsaf olarak, nitelik olarak aynı değil. Çünkü logos en ilkel sistematik akıldır. O akıl logos bugünkü icatları yapamıyordu. Neyse bu reason, ration, efendim tamamen bizim e, kendimizin kazanımlı elde ettiğimiz bir veridir. Doğal akılda eşitsizlik yoktur insanlar arasında. Eşitsizlik bu beşeri akılda oluyor. Kim onu daha çok kullanıyorsa o ileride oluyor. O güçlü oluyor. O zengin oluyor. Evet. Akıl peki nedir? Bakın düşünme işlemini yapan aygıt akıldır. Eğer akıl yoksa zihinde zekada hiçbir işe yaramaz. Beşeri akıl. O nedenle bu beşeri akıl nedir? Nasıl çalışır? Bunu öğrenmek şarttır. Ve ondan sonra bunu uygulamak şarttır. Demek ki akıl, beşeri akıl. Aslında öbür akıl da öyledir. Ama beşeri aklın öbüründen bir farkı vardır. Elde ettiği verileri tasarlayarak, kavramlaştırarak ve bunlar arasında ilişkiler kurarak düşünme yapmaktır. Düşünme yapar. Beşeri akıl. Bağlantı kuraca, bağlantı kurmayı bilmek lazım. Bağlantı kurmayı bilebilmek için daha sonraki programlarımızı anlatacağız. Analitik düşünme nedir? Nasıl yapılır? Eleştirel düşünme nedir? Nasıl yapılır? Sorgulama nedir? Nasıl yapılır? Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları da öğreteceğiz. Hı hı. Abi, öyle olacaktır. Yani sonuç olarak akıl da insanda biyolojik animal ve lojik hüminal olmak üzere iki tanedir. Yine burada da animal ve hüminal kavramlar ortaya çıkıyor abi. yani. Karşımıza çıkıyor. Eğer hüminal akıl egemen olmazsa insanda Aradan sonra ona devam edeceğiz. Hı hı. Biyolojik animal akıl egemen olur ve sonuçları hayvansal olacaktır. Eğer şikayet ettiğimiz davranışlar insanlık açısından şikayet ettiğimiz davranışlar varsa bilelim ki orada animal, biyolojik, hayvansal, doğal, hormonal, kimyasal akıl devrededir. Biyolojik akıl tamamen hayvansal dediğimiz davranışlar üretir. Peki nedir hayvansal, biyolojik davranışlar? Şimdi tabi bunları tespit etmek için bilim dünyasında birkaç tane bilim var. Bir tanesi etoloji, hayvan davranışlarını inceler, bireysel hayvan davranışları. İkincisi sosyal etoloji. Hayvanların sosyal davranışlarını, toplu haldeki davranışlarını inceler. Üçüncüsü de, Hümünal etoloji dediğimiz insanların hayvansal davranışlarını inceler. Mesela hayvanların sosyal davranışlarını inceleyen bilim diyor ki, Struggle for Supremacy var diyor. Yani üstün olma mücadelesi vardır hayvanların arasında. İnsanlarda da var bu. Varsa bu animal davranıyor demektir. Çünkü çağımızda üstünlük, astınlık yok artık. Eşitlik var. <gülüyor> o nedenle üstünlük elde etmek için hiçbir şey yapamazsın. Eşit olacaksın, görevini yapacaksın. Kaliteli olmak için çabalayabilirsin. Mesela transfer of culture diye bir şey var. E, kültür aktarımı yapar bu hayvanlar. Yani yavrusuna nasıl yem bulacağını, düşmandan nasıl korunacağını öğretir. Hı hı. Çünkü biyolojik akıl iki şey üzerine çalışır. Biri, aslında tek şey o da varlığını sürdürmektir. Biyolojik, bedensel, fiziksel varlığını sürdürmek. Bunu sürdürebilmek için yapması gereken bir yem bulmak. İki, başkasına yem olmamak üç üremek çünkü varlık doğada böyle sürdürülüyor ama insanlık varlığı sürdürmeyi buradan çıkardı artık onun için soy sop nesep etnisitenin önemi kalmadı artık eser veriyorsunuz e, ve onunla varlığınızı sürdürüyorsunuz. doğada bir canlının yemi yine bir başka canlıdır çünkü bu dünyada her şey birbirinin yemi en sonunda biyolojik olarak hepsi dünyanın demidir. Bu da böyle bir realitedir yani. Evet. <gülüyor> yem bulacaksınız ve yem olmayacaksınız avcınıza yani av yapacaksınız ve avcınıza da e, yem ol av olmayacaksınız. Hı hı. Dolayısıyla bütün hayvanlar canlılar hem yeminin hem de avcısının niteliklerini, özelliklerini, gücünü bilir. Ağaçlar da öyledir. Şimdi ağaçlar biz meyve veriyor diyoruz ya. Ağaçtan meyve diye bir şey söz konusu değil. Ağaç tohum verir. Tohumunu da etle kaplar. Meyve diye yediğimiz etle kaplar ki onu gelip yiyecek olanın bilir. Daha çok kuşlardır. Gelsin. ...o et kısmını yesin... ...baksın ki hem tadı da... ...hoşuna gitmez... ...hem de çünkü uçan kanatlı şeyler... ...dane yerler yani... ...tohum yerler... ...hem de ha burada tohum yokmuş... ...dane yokmuş desin gitsin diyedir yani... ...çünkü bütün ağaçlar... ...tohumlarını... ...kendi dallarının altına düşürüp... ...kendi koltuğunun altında... ...yavrusunu... E, ...büyütmek ister... Yine varlık mücadelesi. Tabii varlığını öyle çünkü biliyor ki kendisi de ölümcül. Onu biliyor genlerinde var. Böyle o da onun yavrusu o da onun yavrusu derken bütün dünyayı kaplasın. Hı hı. Şimdi dünya hakimiyeti de egemenliği de bu animal duygudan gelir. Yani ileri dünya dediğimiz zaman çağdaş dünya bu insanları da ayırmak lazım. İleri dünyada, çağdaş dünyada ileri olanlar sadece filozoflar Ve bilim insanlarıdır Politikacılar, askerler Diplomatlar Çağdaş değillerdir Onlar da halen animal davranıyor Hepsinde güçlü Gücü ele geçirince Dünya egemenliği peşindedir Animal davranıştır yani Koltuk yani. mücadelesini hayvanlardaki varlık mücadelesiyle Aynen. Eşit tutabiliriz Aynen öyledir hı hı. Tabii. Biyolojik akıl nasıl çalışır İçgüdü ve dürtülerin doğal isteğine göre mekanik otomatik çalışır. Hayvanı nasıl hareket ettiriyorsa insanın biyolojik aklı da onu öyle hareket ettirir. Hı hı. Evet. Dolayısıyla dolayısıyla biraz sonra anlatacağım beşeri biyolojik akıl eğer egemen değilse insan insan yem bulma, yem yani zengin olma ve çıkarına dayalı olarak tek boyutlu hareket edecektir. O zaman da animal olacaktır. Çünkü animal, hayvansal, biyolojik yapımız tek boyutlu çalışır. Tek boyutlu. Yem bulmak, varlığını sürdürmek. Onda başkası kavramı yoktur. Başkasının hakkı kavramı da yoktur. Çünkü orada mülkiyet yoktur. Şimdi başkasının hakkı, başkasını rahatsız etmek, başkasının malı, kavramı yoksa, yolsuzluk, hırsızlık, tokatçılık, tokatlama yapıyorsa bir insan bilelim ki o animaldır, tedavi edilmesi lazım. İnsanlaştırılması lazım. Yani bir hayvan, bir objeyi gördüğü zaman ne olarak bakar ona? gücüne bakar. Güç, gücüne göre onu değerlendirir. Tabii. Yani benim düşmanım mı, avım mı, benim avım mı? Ben onu avlayabilir miyim, o beni avlayabilir mi? Dolayısıyla insanlara gücüne bakarak davranmak da büyüğün egemenliği, büyüklerimiz bilir. Büyüğe saygı, küçüğe sevgi diye ayrım varsa bu bir yerde çağımız öncesi, biyolojik e, akılla e, insanları ayırmak demektir. Çağımızda büyüye de saygı ve sevgi, küçüğe de saygı ve sevgi ki küçük büyük yok. Çocuk da aynı büyük gibi aynı haklara sahiptir. O da insan olarak değerlendiriyor. Şimdi beşeri akla geldik. Beşeri akıl dediğim gibi ilk başta ilk sistemli akla logos diyordu. Şimdi reason, reason. Reason da sebep demek yani. İnsan aklı sebep-sonuç ilişkisiyle çalışıyorsa insan aklı var demektir. Reis'in de ratio yani oran demektir. Orantılı düşünmek zorundasın. Oran çok önemli. O nedenle çağımızda artık neden söz ediyoruz? E, suça orantılı ceza, emeğe orantılı ücret. Bakın hep orantı... Daha önce orantı yoktur. Yani çağımız öncesindeki hukuk sistemlerinin hiçbirinde orantı yoktur. Sebep-sonuç ilişkisi de yoktur. Şu suça şu cezayı veriyoruz. Sebep, sebebi yok. Şu davranış kötüdür, şu iyidir, ahlaken sebep, sebep yok. Ama artık çağımızda e, rasyonel çağ olduğu için ee, oranıntısını reasonable çağ olduğu için sebebini söylemek zorundasın. Bu e, biyolojik şey, beşeri akıl Tanrı tarafından verilen bir akıl değildir. O nedenle herkeste yoktur. O nedenle çocuk doğduğunda da yoktur onda. Ona daha sonra biz 10, 20, 30, 40, 50 sene eğitim veriyoruz ama halen bile 70-80 yaşında bile bu beşeri akla sahip olunmayanları görüyoruz yani. Çünkü doğuştan gelen bir şey değil. İnsan kazanımlı, a posteriori dediğimiz insanın elde ettiği bir akıldır. O nedenle Aristo aklı, o zamanki logosu şöyle tanımlar. Beşeri akıl insana özgüdür. Onu insan kılan ve amacını doğurtan özdür. Mutlu yaşamak beşeri aklını kullanabilen ve onunla hareket eden kişinin ulaşabileceği bir durumdur. Dolayısıyla beşeri akıl yoksa bugün mutluluk da yoktur. Bu da yeri geldiğinde mutluluğu da anlatacağım. Mutluluğun yolu beşeri aklı kullanmaktan Kesinlikle. geçiyor. Ama bundan oraya geçebilmek bazen binlerce seni alıyor. Eğer düşünme işlemi yapmazsanız hiç geçemezsiniz ona. Eğer geçemediyseniz zaten orada görüyorsunuz yani felsefi analiz yapıyorsunuz, bilimsel analiz yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kişi bu beşeri aklını hiç kullanmamış. Bunda beşeri akıl yok. Bunda biyolojik akıl var. Evet. Biyolojik akıl bedensel ile ilgilenir. Zaten davranışlarına bakıyorsunuz. Kurnazlık. Çünkü biyolojik animal akıl kurnazlık üzerine çalışır. Neden? Çünkü avını, yemini ancak kurnazlıkla avlayabilir. Avcısına ancak kurnazlıkla yem olmayı önleyebilir. O nedenle mesela her, her canlı yeminin niteliklerini bilir. Mesela yemi ses titreşimlerinden, nefes titreşimlerinden mi yoksa termal vücut ısısından mı sensörleri var al, alıyor. Onu bilir. Ona göre mesela avını gördüğü zaman e, geçene kadar ya nefes almaz ya da kendisini soğutur. Bu da kurnazlık oluyor. Kurnazlık tabii. Şimdi bu biyolojik düşünmem, animal düşünmem, iç ve dürtülerle çalışır. Otomatik çalışır. İç ve dış e, faktörlerle çalışır. Şimdi bakıyorum geçenlerde güneş vurdu ağaçlar, çiçek açtı. Yani dış faktör güneşi görünce ağaç çiçek açıyor. Hı hı. Şimdi bu insan için de geçerli. Adam diyor ki kadın... Açık olunca ben tahrik oluyorum diyor. Bu sen animalsın demektir. Sen ne iç dürtü ne de dış e, iç güdü ne de dış dürtüyle hareket etmen lazım. Sen nomokratla, demokrasiyle yani değerlerle. değerlerle, insani değerlerle ve senin beşeri aklının e, yönetimiyle hareket etmen lazım. Kadın senin için niye örtünsün ki kardeşim? Eğer örtülü kadı, kadın Örtülü olduğu için sen günah işlemiyorsan onun sevabını verecek misin kadına? Böyle bir ters, çapraz sahtma mantık olmaz. Bu animallıktır. Hı hı. Otomatik. görül görmez hemen gevşiyor. Bu animallık, biyolojik akıl. Yani tabi bilmiyor şimdi. Akıl düşünme işlemini yapan aygıttır. Bunu böyle Düşünme ise fikir üretme işlemidir. Felsefe ise sistemli ve sistematik düşünmedir. Evet. Dolayısıyla var olan olgu, obje ve olayları tanımak ve tanımlamaktır. Bunu yaparken gelişen, genişleyen akıl çapı sayesinde var olmayan olgu, obje ve olay icat etmektir. Felsefe budur. Gördüğüm kadarıyla insanlar hep çıkar endeksli tanımlıyorlar. Yarar, hayır, güzel falan hiç alakası yok. Hı hı. Efendim zaten bakın biyolojik akılla, lojik, e, hümünal yani animal akılla hümünal akıl arasında çalışma olarak fark şöyle bir cümleyle söyleyebiliriz. Mamakrasi ve nomokrasi egemenliğidir. Hı hı. Geçen hafta bayağı bahsetmiştik bundan. Bu, eğer bir insan mamakrasi egemenliğinde hareket ediyorsa o animaldır. Nomokrasi yani değerler insani değerler egemenliğinde hareket ediyorsa o e, hümünaldir. Hı hı. Bugün. Şimdi bu hümünal akıl şöyle çalışır. Beşeri akıl. Bilgi ve fikirle çalışır. Eğer bilgi ve fikir yoksa beşeri akıl çalışmaz. Zaten beşeri akıl demek eşittir. Fikir ve bilgidir. Bakın bilgi derken bilgi okuma ile olur. Fikir düşünme ile üretilir. Dolayısıyla tabi bu icatları yapanlar yani bilimsel ve felsefi bilimsel bilgi felsefi fikir icatları yapanlar nasıl yapıyor? Tabi henüz bizim ülkede bir araştırmada yok yani. Akademik dünyada da yok. Ama benim yaptığım araştırmada günde 10 saat okuyor ve 10 saat de onun üzerinde düşünüyor. Böyle oluyor. Şimdi burada halkımızın e, pratik hayatta işine yarayacak bir şey var. Düz ve çapraz kontak beyin diye. Düz ve çapraz kontak akıl diye bir şey var. Şimdi. ikisi ayrı şeyler mi? Tabii düz, düz akıl, kontak beyin, çapraz düz, kontak hı. beyin. Tabii, tabii. Çalışma açısından beyin e, böyle düz ve veya çapraz olarak ikiye ayrılıyor. Evet. Nedir bunlar açalım Şimdi, hocam? Tek boyutlu şeyler okuduğumuzda tek boyutlu tek taraflı mesela sadece dinsel şeyler okuduğumuzda ya da sadece dinsizsel şeyler okuduğumuzda düz kontak beyin çalışıyordur. Bu nasıl çalışır? Biyolojik olarak beyin, tabii ki biz hüminal akıl da yani biyolojik malzemeleri kullanarak çalışıyor. Başka malzemesi yok. Dolayısıyla biyolojik beyni kullanıyor. Şimdi tek boyutlu okuduğunda nöronlar, nöron uçları yani sinir uçları Zaten bütün düşünme, okuma, çalışma, hareket hep beyin sinir uçlarının, nöronlarının birbiriyle kontak kurmasıyla ile oluyor. Tek boyutlu, tek taraflı okuduğunuzda bu nöronlar iki tarafta vardır. Bunlar birbirine doğrudan temas ederek düz kontak çalışır. Bu durumda milyarlara varan kontaklar ...oluşarak çalışıyor. Ama... ...çapraz, zıt şeyler okursanız... ...mesela... ...hem dinsel hem dinsizsel... ...tam zıttı şeyler okursanız... ...bu durumda... ...nöronlar... ...trilyonlara varan çapraz... ...kontaklar... ...kurarak çalışma yapıyor... Biz ona çapraz kontak beyin diyoruz. Çapraz kontak beyni çalıştırmak adına da karşıt e, görüşlü şeyler okumak ve e, e, onlara yer vermek tabii, mi gerekiyor? Zıt. O. Onun için diyalektik çok önemli. Diyalektik düşünme, diyalektik okuma, yani zıt fikir çatıştırmalı fikir e, le, kafayı kullanma insanların aklını, beynini çapraz kontak yapar. Şimdi yani toplumuna sadece dinsel şeyler okuyacaksın, sadece dinsel şeyler düşüneceksin diye dayatanla sadece dinsizsel şeyler okuyacaksın, sadece dinsizsel şeyler düşüneceksin diye dayatan aslında aynı kötülüğü yapıyor. Çünkü ikisi de iki farklı versiyonda düz kontak beyin insanları yetiştiriyor. Dolayısıyla düz kontak beyin, çapraz kontak beyinle baş edemez. Bugün bizim geri kalmamızın ileri dünyadan sebeplerinden biri de budur. Hep tek boyutlu okuma, düşünme yapılmıştır, değerleri yasaklanmıştır, kitaplar yakılmıştır, kanunlar çıkarılmıştır, mahkum edilmiştir, yani ihtilallerde veya başka zamanlarda ne zamansa hiç fark etmez kim yapıyorsa aynı kategoriye girer yani bizim hı hı. için kişi önemli değil olay olgu fikir önemlidir bunlar toplumun en büyük kötülüğü yapan ve çağayak koydurmalarını önleyen ve sonuçta da birbirini yiyerek yok olup gidecek olan toplumlardır dolayısıyla siz bunlardan güncelleme de bekleyemezsiniz çünkü hard diski e, kağın e, RAM ve bitine ulaşmamış ki siz bit bir hard diskten terabit işler istiyorsunuz. Bu mümkün değil. Onun için insanlara sonuçları dayatmak yerine hard disklerinin RAM ve bitlerini yükseltme ile meşgul olmasınız lazım. Eğitim sistemi bunu yapması lazım. Hı hı. Bunu yaptıktan sonra kendisi onu kuşatır, ihata eder, alır, algılar. Ama bunu yapmadığınız zaman e, dayatma ile de olsa işte 100 yıl dayatıldı. Ne oldu? Layık olundu mu? Layık olamadı toplum. Peki bin yıldır din dayatıldı. Dindar olabildi mi? Olamadı. Olamaz. Yani bu e, hard disklerle bu olmaz. O nedenle bir şeyi öğrenmek ve onunla oluşmak ancak onunla zihinsel boğuşma işlemi yapmakla mümkündür. Zihinsel boğuşma işlemi yapılmayan hiçbir şeyle oluşulmayacaktır. Kulaktan anlatarak, kulaktan dolma olacaktır, bir kulaktan girecek, öbür kulaktan çıkacaktır. Hadi biz akıl düşünme felsefe öğretmedik bilmiyor haklı millet de bu ülkede en yoğun şekilde öğretilen şey dindir. Dini bazen sizin kanal soruyor, dini sorular soruyor kimse bilmiyor. Niye? Çünkü download yükleme ile öğretilmeye çalışılıyor ama şey onu özümsemiyor. Dünya onu özümsemiyor. Bir şeyi özümsemenin yolu... ...tekrar ediyorum... ...zihinsel... ...boğuşma, düşünme işlemi... ...yapmakla mümkündür. Evet. Şimdi... ...tabii... ...antropolojik olarak da baktığımız zaman... ...biyolojikle yani... ...animallığa, hüminallik, lojik... ...vahşilik ve medenilik... ...olarak da ayrıştırılır. Eğer bir insan... E biyolojik animallara düşünme ve akılla hareket ediyorsa o mutlaka vahşidir. Ama beşeri, akli, insani değerlerle hareket ediyorsa o medenidir. Şimdi diyor ki insanlık en başından bugüne kadar sürekli vahşiliğinin or orantısını azaltarak ...onun yerine medeniliğinin orantısını yükselterek gelmiştir. Ve bunu yükselttikçe insan olabilmiştir. Eğer bir toplumda taciz, tecavüz, şiddet varsa... ...orada animallık var, vahşilik var, hı hı. insanileşmeme var. Buna toplumda, devlette ciddi bir şekilde el atması lazım. Buna göz yumulamaz. Bunlar cezalarla olmaz karar alma ile fetva ile camide hutbe okutmakla bunlar olmaz. İnsanların zihnini işlememiz lazım. Kim işleyecek? Öğretmen işleyecek. Önce öğretmen ona muhtaç. Öğretmenin sabrı yok. Bu sabır isteyen bir iş. Uzun zaman isteyen bir iş. Şimdi Stoacı filozof var Marcus Aurelius. 2000 yıldan fazla bir süre önce şöyle diyor. Kişinin kendi aklını kullanarak düşünmesi başkasının kölesi değil, kendisinin efendisi olmasıdır. Eğer beşeri biyolojik aklınızı kullanmazsanız hem insan olarak başka insanın ama kendi doğal biyolojik animal e, aklınızın kölesi olursunuz. Çünkü bu e, beşeri akıl vücuda yabancı bir akıldır. Doğal biyolojik akıl onu sığınmacı, mülteci ve yabancı hatta düşman olarak görür. O nedenle onu yok etmeye çalışır. Eğer siz onu jeneratör gibi sürekli devreye sokmazsanız sizi sürekli olarak biyolojik animal akıl yönetecektir.